çıkmazdan önce onu bana haber versin diye adımlarımı yavaş yavaş atıyordum, kapıya yaklaştığımızda, Ey Allah'ın Rasulü, bana vadettiğin şuur nerede, dedim, Hazreti Peygamber, sen namaza kalktığın zaman ne okuyorsun, dedi, bunun üzerine Fatiha suresini okudum, Hz. Peygamber, işte o şuur budur, Allah Teala'nın, andolsun olsun, sana ikililerden yediği ve bu büyük kur, anı verdik, Hicre, 15.sur 87, ayetinde bildirilen şuur odur, buyurdu.